Herkese merhabalar. Ee, bu haftaki konumuz gıda güvenliği e, ve sizin çok çok merak ettiğiniz bu GDO meselelerinden konuşacağız. E, çok değerli bir konuğum var bugün. Gıda mühendisi e, Doktor Bülent Şık. Bülent Bey ile e, bu konuları daha detaylı konuşmak için aslında e, randevu istedim sağ olsun kırmadı bu kadar yoğunluğunun arasında zaman ayırdı. Bülent Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi e, bu, biz biliyorsunuz bitkisel beslenmeden bahsediyoruz hep. E, Hı -hı. İnsanların da bitkisel beslenmeden bahsederken en çok sorduğu şeylerden birisi... E, ...bu gı bitkisel gıdalarda da GDO var, bitkisel gıdalar da aslında kaliteli gıdalar değil deniyor. Tabii sizin ilgi alanlarınız ilgilendiğiniz üzerine çalıştığınız şeyler daha da geniş kapsamlı onlardan da konuşacağız ama en başta şunu sormak istiyorum biz genetiği değiştirilmiş organikleri tüketmeden yaşayamaz mıyız? Yaşayabiliriz tabii yani insanlar aslına bakarsanız var oldukları süre boyunca o şekilde yaşadılar. Yani doğadaki beslenme için kullandığımız çeşitli yiyecekler, çecekler diyelim son 100-150 yıla kadar bu kadar yok, yoğun bir şekilde e, müdahale edilerek e, e, genetiğiyle oynanmış yiyecekler, çecekler değil, yiyecekler değil, çecekler deneyim de yanlış olmasın. <gülüyor> Umarım oralara gitmek. E, özellikle son 50 yılın hani, çok yoğun bir gündem bu genetiği değiştirilmiş organizmalar. Ondan öncesinde tarımsal uygulamalarda insanların... E, biriyle yani aynı familyadan cinsden e, e, bitkileri melezleştirerek e, gerek işte verim artışı gerekse daha hani iyi ürün e, işte istenen özelliklere uygun bitki yetiştiriciliği gibi e, yaptıkları e, faaliyetler var. Yani onlar ama başka bir kategoride de, değerlendirmek gerekiyor. Yani işte tohum ıslahı ya da bitki melezlemesi gibi e, teknikler zaten aslında tarımın e, özünde olan teknikler yani tarım bir müdahale e, nihayetinde doğadaki m, işleyişe. Ama bu müdahaleyi yaparken tabii yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Zamanı yayılan e, işler e, doğal e, e, görülmeli bir bakıma. Ama yani GDO veya genetiği değiştirmiş organizmaların e, temel farkı e, farklı türler, yani farklı canlı türlerindeki genetik malzemenin işte birinden diğerine transferi. Şimdi burada tabii kritik sorunlar var. Bir kere... E, en kritik sorun şu, biz ne yaptığımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani biz derken işte bu işle uğraşan e, insanlık alemini kastediyorum. Niçin bilmiyoruz? Şeyin, evet, uzun vadede neye yol açacağını da bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? E, yani canlılığın özü nihayetinde sürekliliğe dayanır. E, her canlı türü bir şekilde soyunu, varlığını devam ettirmek ister. Ve bu devam e, genetik e, kodun, malzemenin işte bireyden bireye aktarımıyla olur. Ee, ve burada e, nasıl söyleyeyim çok katı oluşturulmuş bir takım kurallar var. Yani e, genetik malzemedeki e, olumsuzluklar, bu aktarımdaki sapmalar e, veya e, bireyin hayatı içerisinde genetik malzemeye zarar verecek bir takım unsurlar, işte radyoaktivite olabilir, toksi kimyasalar olabilir, onun yol açtığı işte bir takım mutasyonlar. E, bunu, bunu engellemek, bu tip problemli durumların üstesinden gelmek için, ee, pek çok yardımcı mekanizma geliştirilmiştir. Yani doğanın geliştirdiği şeyler ve hemen hemen her canlı türünde var. Mesela insan için örnek vermek gerekirse bizim e, e, genetik yapımızın sadece yüzde onluk bir kısmı tahminler onu gösteriyor. Yüzde onluk bir kısmı yapım ya da inşa genleridir. Yani bizi biz yapan, bütün vücudumuzu oluşturan... E, faaliyetler bütününü kodlayan genler %10'luk bir kısmı oluşturur. Geriye kalan %90 bir kısmı çok gendir. İşte başka canlıların genleri gelip e, genetik malzemeye yapışmıştır ve milyonlarca yıldır da e, transfer olur. E, ama önemli bir kısmı yani %85-90'ı belki e, geriye kalan kısmı e, kontrol genleridir. Yani o yapım ve inşaatından sorumlu genlerin İyi çalışmasını kontrol eden, bir takım olumsuzlukları ya da sapmaları giderecek şekilde devreye giren genlerdir. Şimdi biz o genlerin gerçekten bu işi nasıl yaptığını bilmiyoruz. Bu kadar iyi korunan, milyonlarca yıldır, yüz milyonlarca yıldır bu kadar iyi korunan bir yapının insan eliyle bozulma uğratılmasında bence ciddi bir sorun var. Ve bu sorun uzun vadede netleşecek bir sorun. Biri bu. Ama kısa vadede de sorunlar var. Mesela genetiği ile oynanmış soya tarımı. E, evet tam bu işte. noktada aslında e, sözünüzü kesiyorum ama e, bu noktada bu soyayı en çok bana çok soruyorlar. Çünkü ben bitkisel beslenmeye çalışıyorum. Kendimde iki yıldan fazladır bitkisel besleniyorum yüzde yüz. İnsanların en çok sorduğu şeylerden biri şu. Soya ve Mısır'daki GDO nedir? Bu çok soruluyor. Buna bir gıda mühendisi ve bu işi gerçekten bilen birisi olarak e, değinebilir misiniz? Biraz e, detaylı değinirseniz aslında iyi olur. Çok fazla soru geliyor çünkü. Soya gerçekten GDO'lu mu? Hep şu deniyor çünkü. hayvan Hayvanların tükettiği soya GDO'lu, insanların tükettiği soya da GDO yok deniyor. Bu doğru mu? Yani bence doğru değil. E, dünyada üretilen gerek mısırın gerekse soyanın... Çok büyük bir çoğunu GDO tarımından elde ediliyor şu anda. Şimdi burada tabii GDO'suz tarım da var. Bizim ülkemizde de yapılıyor soya tarımı. Nerede tarımı. yapılıyor GDO'suz. peki? Mesela Ada Pazarı'nda var benim bildiğim Mısır tarımıyla uğraşan. Ama yeterli mi derseniz miktar olarak oldukça yetersiz. Bu yetersizliğin temel nedeni de özellikle devletin hani bu tarım ile ilgili. Yoksa yapılmaz değil ülkemizde. Ee, çok fazla boş arazi var soya ve e, mısır tarımına uygun ama bunlar yeterli destekleme yapılmıyor. Şimdi buradaki kritik şey şu ama yani biz bir soya ürünün ya da e, mısır içeren bir ürünün e, GDO olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Evet. Yani bunu bireysel olarak girip işte satın alma yapan bir insanın işte tüketicinin işte dışarıdan beslenen birisinin alın satın alan birisinin anlamasının imkanı yok. Hmm. Ee, bu tamamen laboratuvar testleriyle anlaşılabilecek bir durumdur Yani hmm. bu konuda biyogenelik laboratuvarlar var çalışan onlar bu ürünleri incelerse ancak e, tespit söz konusu olabilir e, Bizim ülkemizde zaman zaman bununla ilgili e, şeyler var biliyorsunuz Skandal niteliğinde e, problemli konular ne diye yansımıştır son yıl evet. içerisinde Özellikle işte gevde olumama skandalı vardı bir ara Bunlar, bunlar, doğru, bunlar doğru muydu peki? E, bunlar spekülasyon e, muydu yoksa doğru muydu? Evet yani bence doğru Pirinç skandalı daha büyük bir problemdi Mersin gününde birkaç yıl önce olmuştu ve orada bu konu şu an mahkemelik onu söyleyebilirim mahkemede iddialar. Hı hı. Şimdi burada problem şu bu tip analizler acaba yapılıyor mu? Yani şimdi doğruluk doğrular şöyle bakalım Türkiye'ye yurt dışından milyonlarca ton soya ve mısır geliyor. Bunların büyük bir kısmının yem e, sanayisinde kullanıldığı söyleniyor. Yüzde Tamamen kaçı hatta. mesela? Yüzde büyük bir kısmının... Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim. Yanlış bir ifade söylemek istemem, Kuşkularımı belirtiyorum. E, tamamının yem sanayinde kullanılması gerekli. E, mevcut yasal prosedür öyle. Ha, dışarıdan ee, bize gelen soya var. ve mısırın evet. aslında sadece hayvanların tüketmesi gerekiyor. Evet. Bizim tüketmemiz evet. e, uygun değil. Ama biz tüketiyor muyuz? Evet. Yani bizim tükettiğimiz şu anda soya ve mısır aslında... E, hiç mi hiç yemememiz gereken şeyler mi? Bizim... Yani şimdi iki tane yanıt vereceğim buna. Bir tanesi hemen söyleyeyim. Gerçekten bunu bilmemiz için çok e, ciddi saha çalışmaları yapılması lazım. Bu zaten hayvancılık bakanlığıdır bu konuda sorumlu. Gerek ithal ürünlerde gerekse sahada insan beslenmesi için üretilmiş ürünlerde geride o katkılar varmış. Yani çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar bu tip bulaşmaların ve kullanımların olduğunu gösteriyor. Yani... E, Endüstriyel üretim yapan firmaların bu konuda dört dörtlük çalıştığını söylemek mümkün değil. İşin bir yönü bu. Şimdi diğer yönü daha kritik. Yani bir yiyecek maddesinin işte hayvansal e, tüketimde kullanılacak, insan tüketiminde kullanılacak diye bir ayrım yapıyoruz. Dünyada böyle bir ayrım var. Ama çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani bunun hatırlatma bağında olsun. İnsan da bir hayvandır. Yani evet. işte ineklerin, koyunların, keçilerin vesairenin beslenmesinde Sorun yaratmayacağını düşündüğümüz ama sorun yaratan bir takım gıdaların yenmesi ile aynı gıdalardan üretilmiş çeşitli ürünleri insanların yenmesi, yemesi arasında bir fark yoktur. Yani evet. metabolik yapılarımız üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Dolayısıyla başka canlılarda sorun yaratan, sağlık sorunlarına yaratan bir takım yiyeceklerin insanlarda da sorun yaratması beklenir, beklenmelidir. Ee, ama tabii böyle bir anlayış yok. Çok insan merkezi bir bakış açısı var ve bu bütün mühendisliği evet. isimlerle sinmiştir. Yani sadece mühendislikçe çeşitli teknik uygulamalar bütün sinmiştir. Medeniyetin bütün sinmiştir falan. Yani o başka bir tartışma konusu. Ee, hmm. e, ama burada şöyle bir ayrım yapmak doğru değil. Yani işte bu e, insana tüketim amaçlı bu ürünler gelmiyor. Gelmiyor tamam yasa bunu söylüyor da. Yani bakalım piyasada satılan binlerce ürünün hangisinde acaba e, bu iş yapılıyor yani kontrol yapılıyor. Türkiye'de i̇şte, bununla ilgili çalışma yok. Evet Yapılmaz. işte burada da gıda politikaları giriyor işin içine. Gıda politikaları peki gıda güvenliği sağlamada yeterli mi? E, aslında bunu sadece Türkiye için sormuyorum. Tüm dünyada nasıl bu? Sadece biz mi e, kötü gıda tüketiyoruz? B e, diğer ülkeler ne durumda bu konuda? Ya, şöyle tabii süremiz çok kısıtlı. Dünya genelinde... E, bunun iyi işlediği ülkeler de var. Hangi ülkeler? Çok çok olduğu var. Yani mesela e, e, bize kıyasla söylüyorum tabii. Yani kusursuzluk anlamında söylemiyorum. Mesela Avrupa Birliği bünyesindeki çeşitli ülkeler bu konuda daha e, iyi bir kamu politikasına sahiptir Türkiye'ye kıyasla. Ama bu orada sorunlar olmadığı anlamına gelmez. Lütfen böyle anlaşılmasın. Yani orada da çok çok ağır sorunlar var. Özellikle toksik kimyasalların kalıntıları konusunda. Almanya'da, Finlandiya'da, İngiltere'de. İngiltere'de mesela... E, glifosat kalıntısı üzerinden yapılan bir çalışma vardı. 22 bine yakın bir daha örneği analiz edildi orada. Geçtiğimiz yıllarda. Evet. Ürünlerin bazılarında 3'te 1'lerinde, bazılarında 4'te 1'lerinde, bazılarında 10'da birinde glifosat kalıntısı bulundu. Şimdi bu ne demek? Mesela glifosat GDO tarımında en çok kullanılan kimyasal maddedir. Bir ot öldürücü e, toksik kimyasal Hı -hı. maddedir. Ve GDO'lu ürünlerin aslında piyasaya sunulması tarımda toksik kimyasal kullanımını azaltacak bir algonoyla olduğu. Dendi ki biz bunların öyle bir gen koyuyoruz ki soyanımızın içerisine. E, bu koyduğumuz gen bu ürünleri böceklere, işte çeşitli zararlılara falan daha dayanıklı kılıyor. Hı hı. Dolayısıyla biz böcekleri ve başka zararlı olarak nitelene maddeleri öldürmek için kimyasal madde, toksik zehirli kimyasal madde kullanmayacağız. Azalcak bu ama uygulamada öyle olmadı. E, bu GMO tarımının yapıldığı, en önemli, en büyük ülke Amerika, Arjantin, Brezilya özellikle Arjantin'le ilgili sağ çalışmaları felaket düzeyinde. Mesela orada içme sularının ülke genelindeki %80'i glifosat kalıntısı içeriyor. Yani bu şu demek, gezo glifosat kullanımını azaltmadığı gibi çoğaltmıştır. Amerika'da da böyledir bir toksik kimyasalın çoğalması demek miktarının yani fazla kullanılması demek bunun doğaya bıraktığı kalıntının da fazla olması anlamına gelir Ve bu kalıntı işte suya gider toprağa karışır topraktaki işte başka yetiştirden ürünlere karışır falan falan e, işin bir yönü bu şimdi e, nerede iyi yapılıyor diye bakmayalım biz buna yani mesele şöyle bakalım e, göreceli farklar var diyelim işte İngiltere'de diyelim bizim ülkemize göre bu iş daha iyi yapılıyor diyebiliriz ama orada da başka türlü sorunlar var Temel sorun şu, insanların gıdayla kurduğu ilişki aslında çok kadim bir ilişki, mutfak kültürlerine dayanan bir ilişki. Yani siz yiyecek maddesini beslenmeyi işte sadece ihtiyaç giderme, öğün olarak yeme falan gibi düşünebilirsiniz. Ama böyle böyle bakmak çok eksik olur. Biz sadece işte vücudumuzun demir ihtiyacını karşılamak, işte asit ihtiyacını karşılamak, C vitamini ihtiyacını karşılamak, B12'ye alalım falan diye eslenemeyiz. Böyle bakmamak lazım. Bu çok bariz bir yanlıştır. Ülkemizdeki diyet önerisi yapan kişilerin kurumların büyük bir çoğunluğu da bu hataya düşüyor. Bu hata nedir? Bu hata şu besin öğelerine odaklanma hatası. Yani evet, kalori e, sayma. Yani kalori Sadece sayma. Kalori sayma. Işte şunda B12 varmış, onu yiyelim. Şunda C vitamini var, bunu işte omega 3 çok konuşuluyor şu anda işte onu omega 3 içeren yiyecekleri çok yiyelim. Yanlış bir şey bu. E, binlerce besin öğesi var e, gıdaya e, da bulunan ve bizim vücudumuzda çeşitli roller olan. E, bu, bunun için kafayı e, tırlatırız yani işte bu yönden bakarsak. Meseleye biraz daha geniş lazım. Besin öğelerinin çeşitliliğini artıracak bir tarımsal üretim politikası üzerine durmak lazım. Ki bu monokültür dediğimiz tekli ürün tarımı Belli tarım ürünlerinin çok fazla ekibit dikilmesi, zirahatın modernize olması, çok toksik kimyasal kullanılması gibi şeylere karşı olmaya gerektirir. Biraz hani ekolojik hı hı. tarım, yürüyük tarım başlığıyla tartışılan konular bunlar. E, i̇kinci olarak da besin şu var, bu var, onu yemeyelim, bunu yemeyelim. Bu, bu çok medyada konuşulan konular. Bunlara biraz kulakları tıkamak lazım. Çok basit tercihlerde bulunmak lazım. Günlük öğünümüzde olabildiği kadar çok çeşitlilik içeren bir beslenme tarzı ee, hem gıda güvenliği açısından bizim için sorun yaratacak risklerin azaltılması anlamına gelir. Mesela bunu nasıl yaparız? Bir örnek üzerinden somutlamak akılcı olacak. Meyve sebzelerde işte toksik tesis kalınması var. Öbüründe o var bunda bu var. Tamam peki. Doğal olarak insanlar şunu soruyor ve haklı olarak peki ne yiyeceğiz? Peki ne yiyeceğiz? Bak, evet, evet ben bunları doğru. soracaktım evet. size. Yani, yani besin öneri e, üzerine odaklanmaktaysa besin çeşitliliği üzerine odaklanmak her zaman için çok basit bir yöntemdir. Uygulaması kolaydır. Şu Mesela kış dönemindeyiz. Bu dönemde çeşitli meyveler, sebzeler var. Bir kere mevsimindeki meyve sebzeleri yemek çok önemli. Hem bitkinin içerisindeki toksik kimyasal kalması daha düşük oluyor. Hem de içerdiği besin öğreti miktarı e, mevsim dışı yetiştirilenlere kıyasla çok daha yüksek oluyor. Evet bu, çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Mevsiminde sebze evet. meyve yani mevsiminde yiyecek tüketmesi e, evet. oldukça önemli. De, Mevsimde tüketmediğimizde daha fazla yabancı zararlı madde alıyoruz. İster istemez çünkü... Şöyle düşünün, domates dediğimiz şey bitki bir canlıdır yani nihayetinde. Onun da bizim gibi bir takım ortam ihtiyaçları var. İşte nem olacak, sıcaklığı, güneşi çok sever. Yaz bitkisidir. Yani kalkıp da onu kışın seralarda yetiştirdiğinizde el bebek, bir bebek bakmak zorundasınız. Sık hastalanır. Ortam koşulları uygunsuz olduğu için. Bu sefer o hastalığı engellemek veya tedavi etmek için çeşitli ilaç dediğimiz toksik madde kullanırsınız. Onlar da kalıntı bırakır falan. Yani Peki çeşitlilikle ilgili öneri şu Mesela Neyse bizler söz konusunda Günlük öğünlerimizde olabildiği kadar farklı renkli Yiyeceklere yer vermek işte. Antioxidunu Yiyecekleri... fazlaca almak evet, aslında evet, Yani farklı renkler Farklı kimyasal ve Farklı vitamin, mineral vs. anlamına gelir Basitleştiriyorum Onun dışında dediğim gibi Temel mesele tarım politikalarıyla ilgili Ve monokültürel tarıma mutlak surette Karşı çıkmak lazım Topluluk destekli tarımları ee, çeşitli bir daha inisiyatistikleri var onları desteklemek o faaliyetlerin içerisinde yer almak lazım Şimdi tabii evet. çok böyle dağınık gidiyor gibi oluyor bilmiyorum orada nasıl <gülüyor> yankılanıyor anlattığım şeyler ama e, ilk, ilk sorduğumuz soruya döneceğim ben gene yani biz bir, bir tüketici olarak diyelim sevdiğim bir sözcük değil ama kullanmak durumunda kalıyorum bir gıda maddesinin üstü neyde olup olmadığını veya başka herhangi bir toksik kimyasal açısından problem olup olmadığını nasıl bileceğiz bunu anlama yolumuz yok yani biz bunu biz bunu bilemeyiz ee, tatarak kokusuna bakarak anlayacağımız şeyler değil ne yazık ki keşke öyle olsaydı o zaman gerçekten kamu politikaları oluşturmak çok daha kolay olurdu evet. ee, ama bu konulardan sorumlu kurumlar var dünyada her ülkede olduğu gibi ülkemizde de gıda tarım hayvancılık bakanlığı sağlık bakanlığı dolaylı olarak bakmak gerekirse çevre bakanlığı e, gıdalardaki e, her türlü toksik maddeden insan sağlığına zararlı, hayvan sağlığına zararlı genel olarak e, kimyasalların bulunup bulunmamasından varsa e, bunun bir sorun yaratıp yaratmadığının tespitinden sorumlu kurumlardır. Şimdi bu kurumların işleyişinde çok büyük sorunlar var. Yani evet, En temel e, sorunu yani kişisel olarak biz sadece kendi e, mıntıkamızla ilgilenebiliriz ya da birkaç hı. kişiyi etkileyebiliriz ama devlet politikası geliştirilirse bundan milyonlarca kişi fayda sağlayabilir. Fayda sağlar. Bir de e, Kevser Hanım yani şöyle bir şey de var. E, siyasal partiler odağında konuşayım. Yani bakın irili ufaklık bütün partilerin e, Türkiye'de iş gören hepsinin e, belirli bir kamu, kamu politikası bağlamında söylüyorum. Tarım politikası vardır. Yani e, işte hangi partinin e, programına bakarsanız bakın tarım üzerine bir şeyler söyler. Yani şimdi tarım politikası üreticilerle ilgili politika. Yani şüphesiz çok da önemli yani. Ama işin bakın gıda politikası kısmı Türkiye'de e, e, politik e, çerçevede ele alınmıyor, alınmaz. Şimdi gıda politikası derken neyi kalsiyemiş? Tam da bu gıda güvenliği sorunları, insanların sağlıklı gıdaya erişim hakkı. Bu bir haktır nihayetinde. Evet. E, şimdi böyle bir noktaya geldik ki obeziteden, toksik kimyasal maruziyetinden, özellikle ergenlik çağında görülen çeşitli evet. problemli hastalıklar vesaireden. E, bunlar beslenmeyle çok ilgili. Ve sistem bize diyor ki yani sistem derken kamu, kamu politikaları, devleti, siyaset kurumlarını kastediyorum. Ya işte bir takım şeyler sizin tercihlerinize göre işte onu yemeyin, bunu yiyin, onu satın almayın, bunu satın alın. Şimdi böyle olmaz ki yani. Satın alma dediğimiz şey insanın geliriyle, işiyle, işsizliğiyle bir sürü şeyle ilintili. Ve herkes aynı durumda değil yani. Dolayısıyla bu sağlıklı beslenmeyi bir hak olarak görmek ve bu hakkın insanlara nasıl... E, ulaştırılacağını, insanların bu haktan nasıl faydalanacaklarını bir kamu politikası haline getirmek lazım. Ama bu bütün dünyada aşınıyor. Yani sadece bizde değil, e, kamu kamu refahı dediğimiz e, konular bütün dünyada son 30-40 yıl içerisinde aşınıyor, yok oluyor. Bu konudaki haklar ortadan kaldırılıyor. Yani evet. e, şimdi bu, bu, bu çerçevede baktığımızda e, mesele çok büyük. Evet, çok büyük. Yani ama haliyle de bu işin iki yönü var. Bir bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler var. Bunlar i̇şte, neler falan, peki? De... Evet efendim. Bunlar neler? Bunları biraz daha böyle daha demin söylediğiniz birkaç şey. Çeşitlendirme, gıda çeşitlendirmelerinden bahsettiniz. Hmm. Ben bir tüketici, hoşumuza gitmiyor bu söylem ama bir tüketici olarak kendimce şu anda çünkü bir şeyler değişmeye başlasa bile iki günde değişmeyecek ama ben beslenmek zorundayım. Hı. Mesela öğle yemeğine gideceğiz birazdan. Öğle yemeğinde bir şeyler yemek zorundayım. Ben bir tüketici olarak, bilinçli tüketici olarak neler yapabilirim bu çerçevede? Ben açıkçası e, bu konuda yapabileceklerimizin çok, e, çok sınırlı olduğunu düşünme eğilimindeyim. Yani e, tercihlerimizi şekillendirmekten başka yapabileceğimiz fazla bir şey yok. E, e, bir de şöyle bir şey tabii hani son yıllarda... E, iyi bir şey olarak gündemde işte gıda inisiyatifleri, gıda toplulukları kuruluyor. Bu topluluklar özellikle ekolojik tarım yapan, sağlıklı ürünler yetiştiren çiftçilerle, üreticilerle doğrudan temas kurup onların ürünlerini e, satın alma yoluna gidiyorlar. Şimdi bunlar tabii güzel bir şey. Yani bu bunlar desteklenmeli e, ve bence geliştirilmeli de. Ve bu tip inisiyatiflerin ya da oluşumların içinde yer almak da e, bu sağlıklı beslenme konusunun bir parçası. Şimdi bireysel olarak bunların sesinde bir şey yapma şansımız var mıdır? politik müdahaleler oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani siyaset kurumlarına, kamu kurumlarına e, bu konuları hem yasal çerçevede e, ele almak hem de e, kendilerine düşen rolü görevi sorumluluğu yerine getirmekle mükellef olan kurumlar var. İşte Tarım Bakanlığı, Şimdi basitleştirelim. İşte Tarım Bakanlığı'nın gıda güvenliği ile ilgili ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok toplum olarak veya tüketiciler olarak. Yani e, çıkıp bize şunu açıklamazlarım bakanlığı ben işte geçtiğimiz yıl 50 bin tane gıda ürününe GDU analizi yaptım. İşte bu ürünler şunlar şunlar şunlardı bunların şu kadarında şunu buldum bu kadarında bunu tespit ettim. Bunun karşılığında şöyle yasal yaptırımlar oldu bunları yaptım bunları ettim falan falan. Yani yaptığı şeyler göz boyumadan öteye gitmez. Bakın o kurumda da ben hani görevde yaptım. Orada e, çok nitelikli bir personel yapısı vardır hiç şüphem yok yani ondan. Ama bu, burada bir siyasal irade yok. Yani evet. e, donanım altyapısını kurmuşsunuz, personeliniz var. E, ama yani neyi nasıl yapacağınızı size vaaz eden bir politik idare ortada yok. Bu gevşeklik, e, başbozukluk rastgele değil veya e, tesadüfi bir şey değil. E, sistem eğer e, sadece kontrol denetim açısından böyle işini iyi yapma noktasında dursa, biz en fazla gıda sorunlarını konuşuyor oluruz bu ülkede. Evet aslında evet. sadece Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı değil... Ee, ...Şehircilik Bakanlığı mesela şehirlerin düzgün hmm. planlanmaması... ...bu bizi hastalıklara götürüyor, bu bizi kötü beslenmeye götürüyor... ...hep ucuz ve kalitesiz şeyler yemeye yönlendiriyor bizi. Aslında topyekün bir e, hareket lazım bunun için. O yüzden e, sizin gibi gerçekten bu konuda çalışan bilinçli, e, bilgili insanların... E, bir araya gelip böyle çözüm üretmeleri gerekiyor. Ben seferi İsrail Belediyesine davet edilmiştim. Orada belediye başkanı inanılmaz güzel şeyler yapıyor. Hiç orada tarım incecik kullanılmıyor. Şehrin dışından yani ilçenin dışından kimse gelip orada bir şey satamıyor. Oranın halkı kalkınıyor. Yani bunları satarak. Yani o kadar e, güzel bir sistem kurulmuş ki e, umarım böyle şeyler artar. E, tabii çok dallı budaklı 25 dakikaya sığmayacak kadar geniş bir konu. Çünkü biz hep tabağımızdaki şeyle ilgileniyoruz ama toprak ne durumda? Toprakların %20'sinde randıman düşmüş. E, i̇şte temiz su kaynakları artık bitecek. Son 50 yılı yaşıyormuş. Öyle raporlar öyle gösteriyor. Ve e, hava kirli her şey kirli yani bunların hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken bir konu konular ama benim en çok üzerinde durmak istediğim şey bitkisel beslenmeyle bunları gerçekten önlemede bir adım atabiliriz. Çünkü hayvancılık hayvansal beslenme dediğimiz zaman bir gram protein için bir gram, gram hayvansal protein için bir metrekare alan harcanıyor, toprak kirleniyor. Bir gram bitkisel protein için ise 0.01 metrekare. Yani bunları e, sadece beslenme anlamında değil, çevrenin sağlığı anlamında da düşünmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim bugün konuk olduğunuz için. E, umarım daha fazla bir araya geliriz, sizin e, güzel derin bilgilerinizden faydalanırız. Çok, çok sağ olun. Ee, çok umarım da... güzel çözümler de üretiriz. Ben, ee, Yolumuz uzun. Gene bir yani bir <gülüyor> soru işareti e, hemen söylemeden edemeyeceğim. Yani bitkisel beslenme konusunda da ama gerçekten ağır sorunlar var. Hani o sadece hani çözüm çözüm şüphesiz de, hani hayvan sal ya da o konudaki çözümlere kıyasla çok daha ağır e, bir nokta konu. Ya e, daha doğrusu söyleyemedim şöyle diyeyim. Mesela hani soyadır, e, bakliyat üretimi vesaire eee yani bu, bu ürünlerin yetiştirilmesinde de çok ağır sorunlar var. Yani dünyadaki bitkisel üretimde evet. hayvansal üretime kıyasla hani bir güzelleme yapma noktasına bakmayalım. Orada da gerçekten hem insanların çalışma şartları, refahıyla ilgili... E hem de e, kullanılan toksik kimyasallarla ilgili sorunlar var. Ama tabii bir endüstriyel hayvancılık ya da kitlesel hayvancılık üretimi gibi e, yolaştığı sorunlar devasa değil o noktada. Kesinlikle haklı olsun. Evet en azından minimize etmek. Yani hiçbir şekilde evet. zararı sıfırlayamayacağız. Tabii. O yüzden minimize etmek. Ben çok teşekkür ederim tekrar ben size. teşekkür ederim. Yeniden görüşmek olsun. dileğiyle. Antalya'ya selamlar. yayınlar çok sağ olun.